Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret. Günaydın. Günaydın merhaba. Günaydın. Günaydın Mert. Evet, bugün bir misafirimiz var. Mert Kaya, ee, belgeselci bir arkadaşımız. Boğaziçi Üniversitesi siyaset biliminde okumakta. Mert, e, Aşk Bitti isimli bir belgesel çalışmasının son e, demlerini yapmakta. E, 2013 Haziran'ında Brezilya'da yaşanan protestolarla e, Gezi Parkı direnişi arasındaki köprüleri bir şekilde bize gösterecek, aktaracak. Bugün biraz kendisiyle bu deneyimini konuşacağız. Biraz filmini konuşacağız. Ama niye Mert burada ona ilişkinde ben bir iki cümlecik söyleyeyim. Şimdi hatırlarsanız giderek konuşmalarımızda müşterekler kavramına doğru evrilmekteydik. Müşterekler kavramının belki en önemli... Boyutlarından bir tanesi de kentlerdeki müşterekler, ee, kentlerin e, bir anlamda e, bir müşterek olaraktan tahayyülünden bahsetmekteydik ve bu müşterek alanın e, bir anlamda e, nasıl diyelim neo, neoliberal politikalarca istilasına karşı ne tür direnişler oluyor, buradaki e, mücadeleler nedir biraz bunların üzerine de durmak istiyoruz ve ee, i̇lk etapta da e, Mert'i davet ettik. E, Mert e, Brezilya'da yaşamış bir arkadaşımız e, ve Brezilya'daki Haziran olaylarının e, üzerinden giderek, bunu geziyle birleştirerek e, bir belgesel çalışması yapmakta. Mert istersen biraz neydi derdin, ne yapmaktasın? E, onları kısaca bir bizlerle paylaşır mısın? Ee, Brezilya'da daha önce bir yıl Brezilya'da kalma fırsatı bulmuştum ve orada yaşadığım deneyimlerin üzerine Türkiye'ye döndüm ilk yılın sonunda gezi e, gezi parkı gezi parkında bir 15 gün hayatımın 20 yaşında e, hayatımın baharında bir 15 gün geçirme fırsatı bulmuş oldum ve sürekli gezideyken Brezilya'dan haberler almaya. Ee, başladım. Bu durum ayrıca heyecan vericiydi tabii benim için. Brezilya'da olanlar. Hmm, bunun üstüne nasıl bir bağ kurabilirim? Nasıl buraya anlatabilirim ve nasıl daha enteresan kılabilirim? Ee, diye düşünürken aslında bir belgesel yapabileceğimi e, yapabileceğimi düşünmeye başladım. Ee, bunun üzerine aslında bu proje biraz ortaya çıktı ee, ve yani Brezilya'da yaşananları e, aktarmak aynı zamanda da burayla bir bağ kurmak istiyordum. Aslında bağlar çok ortadaydı, çok netti. Bir hatırlatır mısın? E, yani Brezilya'daki süreç nasıl başlamıştı, ne olmuştu, e, nasıl devam etti? Brezilya'da e, buradaki gibi aslında bir e, temel bir talep etrafında oluşan gerçekleşen protestolardı. Burada nasıl Gezi Parkı birincil başlarken e, ki e, temel talepti ise e, Brezilya'da otobüs zamları Kamu da, taşımacıdı evet, değil mi otobüsler? E, otobüslerde 3 liradan 3.20'ye e, diyebileceğimiz bir zamlığın üzerine başlayan protestolardı. E, bu protestoların sonunda da protestolar başarıya ulaştı. 3 liraya geri düştü e, zamlar ve 15-20 günlük bir süreçte çok kalabalık eylemler e, kentin birçok yerinde San Paulo'da başlayıp e, neredeyse e, bütün kentlerine yayılan büyük eylemler oldu tabi oranın kendi karakteristiklerinden doğru e, farklı eyaletlerde farklı karakterde protestolar gerçekleşti Ben daha çok San Paulo'da gerçek Çünkü başladığı yer San Paulodu ve ben daha çok oraya odaklanmaya çalıştım Sen sonra ...gittin. Ne kadar kaldın Brezilya'da? Ben bu protestolardan... ...Geziden ve Brezilya'da gerçekleşen... ...2013 Haziran'daki protestolardan... ...bir yıl sonra gittim. İkea'ya yakın... ...bir süre orada kalıp... ...özellikle São Paulo'da... E, ...birebir aktivistlerle... ...eylemlere katılan aktivistlerle... ...ve akademisyenlerle... ...görüşmeye çalıştım. Evet çünkü. o dönemde... ...aslında biz de çok net hatırlıyoruz... ...burada açık gazeteyi yaparken... filan, yani... ...esinlendiklerini de Gezi'den de açıkça söylüyorlar... ...yani Türkiye bayrağı falan da kullanıyorlardı... <gülüyor> ...çok bizi de çarp, çarpmıştı yani heyecanla takip ediyorduk... ...hatta bir dinleyicimizle birkaç defa Sao Paulo'dan konuştuk hmm. bu neler oluyor... <gülüyor> bizim ...biz burada Gezi tamamlamamışken siz ne yapıyorsunuz oralarda falan diye de konuşmuştuk yani. O, o, o bağı zaten çok... Ee... ...gösteriyorlar. Filmin adı aslında zaten oraya referanslı. Evet, da. aşk bitti. Ee, çünkü Brezilya'da eylemler başladığında... ...öyle bağırıyor insanlar sokaklarda. Aşk bitti, burası artık Türkiye olacak. Evet. <gülüyor> Peki ben başka bir şey soracağım. Sen ilk Brezilya'ya gittiğin zaman, daha önce gittiğinde... ...nasıl bağlantılar kurdun ya da toplumsal muhalefetin neresindeydin? Biraz onu belki açmak lazım. Sonuçta Gezi de hani böyle gökten düşmedi. Böyle belli bir süreci vardı. Çok belki boyutu görünürlüğü falan şaşırtıcı olmasına rağmen belli bir tarihsel süreç içinde e, özellikle kentsel ve ekolojik müştereklerin çitlenmesine karşı e, diyebileceğimiz bir toplumsal muhalefet silsilesi içinde şekillendi. E, sonra da zaten sadece geziyle kalmayan ve aslında daha farklı taleplere dokunan e, bir hareket oldu diyebiliriz. Sen hani Brezilya'da bunun muadili gördüğün öncesinde ne yaptın ne gördün benim orada daha önce bir yıl yaşadığım süreçte daha çok aslında bu eylemlerin çağrıcısı olan toplu taşıma hareketi diye belki Türkiye'ye çevire Türkçeye çevirebileceğimiz hareketle hareketle yakınındaki ilişkiler içindeydim çok fazla ve aynı zamanda evsiz Topraksızlı hareketiyle bağlı olan evsizler hmm. hareketiyle çünkü daha çok kentte evsizlerle birlikte çalışma yapan bir hareket hmm. olduğu için onlarla ilişki halindeydim. Aslında bu eylemler içinde biri eylemlerin çağrıcısı olan toptashı hareketi, diğeri de eylemlerde kent üzerine çok önemli bir söz üreten evsizler hareketinin. ...le bir tanışıklığım, o, o şansı elde etmiştim daha önceki orada kalışımda. Bu eylemlerin sürecinde de bu çok netti. Ee, zaten toplu taşıma hareketi gerçekten uzun bir süredir aslında. Kentin çeperlerinde çalışma yapan... ...çünkü toplu taşımanın en büyük sorun e, teşkil ettiği yerler kentin çeperleri... ...ve oralarda çalışma yapan bir e, e, hareketti. E, bu eylem Bu protestolarda... O yüzden temel bir yere sahip oldu yani ilk çıkış noktası olan otobüs zamlarında önemli bir yere sahip oldu. Peki biraz onu istersen açalım hani zam büyük bir zam değil zannedersem <gülüyor> e, bu daha sem sembolik bir şekilde algılanıyor değil mi yani bunun bir belki karşı taraf diyebilir ki bunun bir ekonomik açıklaması var işte enflasyon oldu şu oldu bu oldu yani dolayısıyla da biz bir parça zam yapmak durumunda kaldık. Ama e, yanlış hatırlamıyorsam e, karşı duruş e, şu değil miydi? Ulaşım bir hak ve dolayısıyla bu, bu hak üzerinden bir iktisadi argüman geliştirilemez. Yani belki zam yüzde bir bile olsa yüzde sıfır beş bile olsa yine insanlar hayır diyeceklerdi. Bu, bu noktayı... Ee, bir şekilde e, teyit eden Görüşmelerin oldu mu? E, zaten aslında Bu hareketin ana sloganı e, Ücretsiz geçiş ya da e, Ücretsiz ulaşım <gülüyor> Ana sloganı e, bu, bu eylemlere çıkarken de Zammın üstüne eylemler çıkmış Olsalar dahi e, Aslında söyledikleri şey e, Ulaşımın ücretsiz olması Gerektiği ve ulaşımın bir hak olduğu e, Bu yüzden de daha sonrasında yaptıkları tartışmalarda e, ve aynı zamanda e, devlet başkanı e, Ciuma Hosef'le de görüşmelerinde bunu söylediklerini anlattılar ve daha çok gerçekten ulaşımın nasıl bir hak olduğu e, üzerine politikalarını şekillendirdiler Hı. eylemler boyunca da. Yani bizim programın ismi malum Bildiğin <gülüyor> iktisadın sonu Bildiğin iktisatta Genelde böyle hak üzerinden Bir servis verme olmuyor İşte bunun bir şeyi, fiyatı oluyor Değil mi? Dolayısıyla da de... Biraz e, programın ismiyle de bir bağlantı kurmak açısından bu soruyu sordum. <gülüyor> e, yani burada e, bir grup insan ve baya büyük bir grup insan diyor ki e, bir takım şeyler var ki bunlar bizim hakkımız ve bunun verilmesinde, tedarik edilmesinde standart fiyatlama politikasına gitmeyin. Onun dışında bunu bir kamusal hak olaraktan bize sunun ve talep bunun üzerinden gidiyor. Hı -hı. Ki buradan belki yani müştereklere de ufak bir referans atabiliriz. Diye. Evet. Yani. Bengi geldi, hoş geldi bu arada. Evet. Bizim... Geleli bayağı oluyor. <gülüyor> Yanlış şey yansıtmayalım. E... Zaten müştereklerle ilgili daha önce de konuşurken e, bir iki programda değindiğimizde de en son programımızda değindiğimizde sadece belli bir mülkiyet biçimi olmadığından e, hem sadece fiziksel e, ve somut e, varlıklarla sınırlı olmadıklarından hem de e, belki iktisat yazınının özellikle gördüğü şekilde belli bir mülkiyet biçiminin dışında bir şey o, e, değildir diyemeyiz. Evet. Hatta mesela Gezi Parkı ya da bunu inci pastanesi bağlamında da konuşmuştuk İstanbul'da. Mülkiyet formal olarak başka bir yani devlet ya da bir özel kişi de olsa bile orası bir müşterek olarak deneyimlenebiliyor, kullanılabiliyor ve bu şekilde savunulabiliyor diye konuşmuştuk. Şimdi ulaşım da aslında bir devlet hizmeti belki kamusal hak yani hak ve bu ücretsiz olmalı şeyi Buraya vurgu yapan bir şey ama aslında paylaştığımız herkesin olması gereken ve e, iktisadi ilişkilerin kar çıkar e, çıkar fa, e, fayda zarar ya da işte yarar ilişkilerinin e, on, geçerli olmaması gereken alım gücüne bağlı olmaması gereken e, bir şey olmalı e, diyorlar. Yani bu açıdan ulaşımın aslında bir müşterek olduğu en azından öyle düşünüldü ve o şekilde savunulduğunu söylemek mümkün gibi geliyor. Bence e, yani tabi buna ekleyecek bir şey aslında e, bu eylemlerle ve daha önceki süreçte de bu aslında e, protestolar 2000 e, daha öncesinde de dayanıyor. Salvador'da Brezilya'nın başka eyaletlerinde gerçekleşen protestolar da aslında bu. ...2013 yılında São Paulo'da başlayan protestoların altyapısını oluşturuyor. Hatta e, bu hareketin kendisi de bir protestoların sonucunda ortaya çıkıyor. E, Salvador'da yaşanan toplaşıma zammına dair e, devlet okullarında e, ve yoksul mahallelerde diyebileceğimiz kentin çeperlerinde... ...yoğunlaşan protestoların sonrasında 2005'te gerçekleşen e, Dünya Sosyal Forumu'nda bu hareket <gülüyor> e, kuruluyor. Ve aslında... E, ulaşımın ya da toplu taşımanın bir müşterek olarak kurgulandığı çünkü müştereyi yaratan protestoların sonunda bunun üzerine de e, bir e, örgüt hareket kurulmuş oluyor ve çalışmalarına devam ediyor. Yani öyle bir geçmişi de var. Müştereyi yaratan da aslında e, o toplu taşıma müştereğinde 2000 tam olarak yılını hatırlayamayacağım ama 2005'in öncesinde e, Salvador'da yaşanan toplu taşıma protestoları. Brezilya'da bunu gerçekten bu şekilde gündemleştirmiş oluyor. Aslında e, <gülüyor> bahsedeceğiz. E, Ömer Bey de bu konuya aslında meraklı. E, Peter Linebaugh e, isimli bir tarihçi diyelim. Magna Carta'yı Magna Carta, e, okuyor ve Magna Carta'dan itibaren gelişen aslında tam da günlük... E, Muhalefet pratikleri yani bir sokağa çıkmak bile değil ama e, işte Lord'un toprağından ufak ufak ufak ufak işgallerle ama toplu ve kolektif işgallerle yani buradaki önemli boyutlardan bir tanesi line bound da e, altın çizdiği bunun kolektif hem kolektif bir şekilde e, eğlenmesi hem de bir kolektif hak olarak talep edilmesi yani. ...hep beraber girelim... ...ondan sonra toprağa bölüşelim de değil... Yani ...çünkü zaten pratik... ...daha önceki pratik... ...daha kolektif bir yaşam... ...toprak üzerinde... ...hep bütün tarihin... ...müşterekleştirme... ...bu şekilde eylemleriyle dolu olduğunu... ...ve mücadelelerin hepsinin... ...yani hep bu müştereklerin... ...aslında mücadeleyle kurulduğu... ...öyle tarih öncesi... ...zamanda bir şekilde var olup... ...ondan sonra yok olduğu değil... ...sürekli bir şekilde mücadeleyle kurulduğundan bahsediyor. O açıdan ilginç bir paralel oldu. Evet, Senin bunu de, anlatmam. Evet. Bir de şey ilginç tabii. Ilk, ilk Porto Alegre'de gene şeyde olmuştu. Dünya Sosyal Forumu Brezilya'da. Bu işin böyle Hı -hı. bir geleneği Brezilya'da evet. var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Curitiba kentinde de toplu ulaşım meselesi dünyaya örnek bir şekilde bedava yapılmıştı öyle bir deneyde yaşamışlar Brezilyalılar diye hatırlıyorum yani. şu anda sanırım öyle bir şey öyle bir durum yok ama geçmişte öyle ben öyle de. bir şey <gülüyor> ta geçmişte kalmıştı sen Portekizce'de Öğrendin herhalde <gülüyor> evet, Bir yıl orada bir kaldığım <gülüyor> bir yıl Süresince öğrenmiştim Bunu bir yerde kullanmalıyım Sonucuydu aslında bir yandan da bu <gülüyor> evet, çok Peki iyi. o zaman biraz da filme dönelim Sen röportajlar yaptım dedin Herhalde onun dışında Arşiv görüntülerine de ulaştın ee, Ve şu an ne aşamada bir, Ne zaman Görebileceğiz ee, Eksik var mı gedik var mı Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada daha çok e, aktivistlerle görüşmeye çalıştım. Kent alanında çalışma yapan aktivistler birinci e, önceliğimdi görüşürken benim için. E, ve bir yandan da eylemlerin e, esansını verebilen veren e, hareketlerden insanlarla görüşmeye çalıştım daha çok. E, şimdi aslında daha çok kurgu aşamasında bir yıllık bir... E, e, fonlama çabasının sonrasında e, ve onun zorluğunun üzerine e, hala dayanışma ile bitirilmeye çalışılan bir aşamada şu anda belgesel. Hmm. Bu arada bir e, web sitesin var değil mi aşk bitti belgeselin .org evet. tabi şey aşk bitti. bitti belgeseli arada nokta yok. Hı -hı. Evet oradan, oradan e, bu zamana kadarki süreci sürece dair. E, <gülüyor> ve nasıl gelişiyor olduğunu ve fikrin kendisini daha derinlikli e, bilgi edinmek mümkün. E, umarım eğer e, yetiştirmek mümkün olursa gerçekleşecek dayanışmalarla e, İF 2016'ya ...yetiştirme Hı -hı. çabası... Hı -hı. ...içindeyiz belgeseli. Bağımsız Film Festivali evet. yani. Evet. Peki bu... ...süresi hakkında bir bilgi var mı? Ne kadar? Uzun metrajlı... Evet ne? uzun metrajlı bir belgesel olmasını... ...planlıyoruz. Çünkü... ...aslında bir tık Türkiye'yi de dahil etmek... ...çünkü hep baştan beri söylediğimiz şey... ...Türkiye'den bir gözün... ...Brezilya'ya bakmasıydı evet. ve o göz... ...birincil benim gözüm üzerinden gerçekleşen bir süreçti ama bir yandan Türkiye'de de Brezilya'daki görüntülerimin kole, kolajını Türkiye'de gösterip bunun üzerine de burada çeşitli tartışmalar oluşturmak evet. da birinci benim isteğim bu belgesen sonucunda ilginç burada Umut Koca göz Brezilya'lı sinemacı Okamoto <gülüyor> Can Can'dan ...bildiğimiz bir isim... ...arkadaşlarında... ...orada geçmeyen ama şu anda birlikte çalıştığım... ...Arda Çiltepe yine Boğaziçi'nden... ...bir arkadaşımız... ...yani böyle bir kolektif... ...bir şey de var... Bu ...çalışmanın arkasında... Peki daha önce belgesel çekmiş miydin? Yani, yani hani böyle bir yani hem Brezilya'ya gideceğim hem böyle bir protestoların ortasında olacağım hem de hiç yapmadığım bir şey daha önce yapmaya çalışacağım gibi mi oldu bu? Biraz öyle oldu aslında. Ee, yolda öğrenmek e, evet. üzerine hem, hem orayı öğrenme çabasıydı benim için Brezilya'da geçen süre hem de belgeselciliği öğrenme. Çabasıydı. O yüzden bir sürü eksiği olacaktır eminim ama böyle bir öğrenme sürecinin bana çok yararı olduğunu hissediyorum da bir yandan. Peki ben bir şey daha soracağım. Ee, mesela bilmiyorum mesela Türkiye'de ücretsiz ulaşım için bir noktada bir mücadele var sanırım 70'lerde ee, evet. ve 80'lere biraz sarkan. 70'leri... Evet. Evet. <gülüyor> Daha iyi hatırlar herhalde. <gülüyor> Boşveriş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamıyorum. Ben tam konuyu kapatıyorum. <gülüyor> Soruma geçiyorum. Ee, yani hem yani bir yandan ilginç aslında bir e, karşılaştırma yani ne bizde evsizler diye bir, gibi bir hareket var. Ne e, ücretsiz ulaşım için böyle kitleselleşmiş ve e, sürekli olan. Bir hareket var. Gerçi şeyi de hep konuşuyorduk. Yani bir toplumsal hareket e, bizim dağarcığımızda nereye tekabül ettiğiyle orada olan şeyi çok da e, örtüşmeyebiliyor. Örtüşmeye biraz biliyor. daha fazla bir şey oradaki o hareket hali. E, onlar mesela Türkiye'deki kent hareketlerini ya da müşterekler siyaset yapan hareketleri de müşterekler mücadelesini nasıl görüyor, ne merak ediyorlar falan yani nerede ortaklık görüyorlar biraz belki oradan bir göz burayı nasıl görür ee, aslında evet yani buradaki e, mücadele belleğimiz, terminolojimizle Brezilya'daki arasında sanırım fark var hatta ortak terimleri kullandığımız yerlerde bile kastettiğimiz şeyler çok fazla değişebiliyor ee, hatta bunun üzerine bir tartışma Geliş, geliştirmek, genişletmek gerekli diye düşünüyorum. Şu an burada ne kadar yapabilirim, o yetkinliğe ne kadar sahibim bilmesem de bu e, üzerine düşünülmesi gereken bir tartışma e, diye düşünüyorum. Çünkü oradaki deneyimlerin buraya katkısı, buradaki deneyimlerin oraya katkısı e, çok olacaktır bence ve Brezilya'da özellikle kent ve kırdaki e, hareketlerin, topraksızlar, evsizler gibi hareketlerin Uzun yıllardan gelen bir deneyimleri var ve çok başarılı zamanları da var. O yüzden onların o deneyimlerini buraya, buradan okunabilir kılmak ee, ve buradaki mücadeleye katkı sunacak şekilde okunabilir kılmak için biraz daha derinlikli bakmak gerek oraya kesinlikle. Buradaki e, hareketler aslında geziyle birlikte bir anda ve oradaki neredeyse sokağa çıkan herkesin Türkiye ile tanışması da e, gerçekleşmiş oldu. Da, burası daha çok turistik bir yerdi Brezilya'daki insanlar için benim bildiğim kadarıyla. Orası daha da burası çok... için öyle büyük ihtimalle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama mücadeleler o farklı bağı kuran e, nokta olmuş oldu. Burada Brezilya bayraklarıyla insanlar yürüdü. Orada e, Türkiye bayrakları e, açıldı. O yüzden de buraya bakışları aslında geziyle daha çok başlayan ve Gezi'nin verdiği o enerjiyle yükselen bir yerdeydi hatta şöyle bir anekdot anlatayım e, yaptığım röportajlardan birinde e, sosyolog ve daha önce e, topraksızlar hareketinde 7 yıl kamplarda kalmış aktivist bir arkadaşın anlattığıydı bu tabi ne kadar doğrudur o da kendi kişisel düşüncesi olduğunu da sürekli söylüyordu ama e, Brezilya'da aslında diğer bütün eyaletlerde zamlar Ocak ayında yapılıyor bir tek São Paulo'da e, yeni kazanan e, belediye başkanı İşçi Partisi'li PT'li bir belediye başkanı ve o iyilik olsun diye Haziran'a aktarıyor e, <gülüyor> zamları. 6 evet, ay daha geciktiriyor ve o Ocak'ta yapılan zamlar sırasında hiçbir yerde hiçbir protesto olmuyor. Ama e, Haziran'da. Haziran'da yapıldığında Samu Paolo'da çok büyük protestolar oluyor. Ve 15 Haziran'da biz buradan gezden çıkartıldıktan 2 gün sonra oranın 31 Mayıs'ı diyebileceğimiz en büyük protestosu gerçekleşiyor 17 Haziran'da. E, arkadaşın anlattığı şuydu. Bence insanlar Türkiye'deki enerjiyi görüp o enerjinin verdiği güçle burada sokağa... ...o denli çıkabildiler... ...tabii ki oradaki mücadeleleri asla... E, ...küçümser bir yerden... E, ...değil, onun getirdiği bir dalga... ...kesinlikle vardır ama... Bu, ...bunu bilmek... E, küçük bir, e... <gülüyor> evet, ...küreselleşme... E, ...denen çağda bu çok... ...önemli bir şey tabi... ...global hareketler, aktivizm... ...devrimci diyebileceğimiz... ...hareketler... ...bir anda bozkır yangını gibi yayılabiliyor... ...bunun çok tipik bir örneği bu... ...konuşulan bence... O arkadaşın anlattığı da çok hı hı. şey payı var. Hakikat payı varmış gibi görünüyor burada. Peki ben de son bir şey sormak istiyorum bitirmeden. E, Mert e, ne oldu bu? Hareket nasıl devam etti ve sönümlendi herhalde ama e, nedir son durum bu toplu ulaşım isyanı diyeyim. Hı hı. Toplu taşımada e, toplu taşıma hareketi üzerinden düşündüğümüzde o hareket Hala devam eden bir hareket hatta çok güç kazandı toplaşma hmm. hareketi özellikle gençlerin arasında bu protestolardan sonra bu onlar için bayağı iyiydi benim orada olduğum süre boyunca bayağı önemli kazanımlar elde edebiliyorlardı böylelikle mesela kentte sadece otobüslere ait bir hat yolda bir şerit. Artık São Paulo'da var mesela. Bu önemli bir kazanımdı onlar için. Küçük küçük bu kazanımları elde edebilir haldeler. Bir yandan da pek çok şehrin, pek çok eyaletin farklı karakteristliği olduğunu söylemiştim. Rio'da bu protestolar sonrasında devam eden forumlar oldu aslında. İstanbul'dakine daha benzer bir yerden bir süre boyunca. Ve bugün o forumların bıraktığı ağlar aslında bugün Türkiye'de yaşadığımız hale benzer bir kazanım diyebileceğimiz mücadeleye dair bir kazanım diyebileceğimiz belki de görünmeyen bir kazanım olarak hala devam ediyor. Evet ediyoruz ee, ee, Mert'e bilmiyorum son bir yok, şey var mı? Bir şey yok. Ben uzatacaktım da vaktimiz bitti yani <gülüyor> daha <gülüyor> uzatabilirim son Çok teşekkürler yani. kolay gelsin ifte bekliyoruz ederim. Mert Kaye çok teşekkür bekliyoruz tabi evet. bu arada yani evet. <gülüyor> filmin bitebilmesi için. Evet heyecanla bekliyoruz filmi de e, if İstanbul'a e, yetişecek diye bir iki, e, 2016'da. Evet umuyoruz. umuyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.